ve yagfir lakum dhunubakum ve man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd f'inna astaqal hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharru umuri muhdathatuha wa arkadaşlar namaz hükmleriyle alakalı yapa geldiğimiz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 konulup, vücudun yani neresine konulacağını dikdederken ne demiştik? Evet. Göğüs. Sadr ifadesi. Nerede geçiyordu bu hadis? Hadisin kaynağını hatırlayan var mı? Evet. İbn-i Sahih-i İbn-i Hüzeyme. İbni Hüzeyme Sahih adlı kitabında bu hadis yapmakta? Rivayet olunmakta. Riva Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin sağ elini sol elinin üzerine koyduğunu ve bunları da göğsünün üzerine bağladığını Vail İbni Huzur radıyallahu anh rivayet etmekte. Bu hadisin kaynak kitabı da İbni Hüzeymen'in sahihi. Bu hadis birçok ilim ehli tarafından da tahsih edilmiş, sahih görülmüş bir hadis. Sonra rükuda yapılan bazı hatalara değindik arkadaşlar hatırlarsanız. Semihallahul menhamide rükudan kalkarken ne zaman denilmesi gerektiği Rabbena ve hamd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 Birçok insanın onu yapmadığını görüyorsunuz. Kalkmadan hızlı bir şekilde iki secdeyi böyle rivayette söylemiştik. Ne gibiydi? <gülüyor> karganın ne yapması? Gagalaması gibi diyor. Böyle hızlı hızlı namaz ne diyor? karganın gagalaması gibi diyor. Molla Aleyül Kari Rahimahullah diyor ki, kendi vaktinden bahsediyor ki yakın bir vakit, çok da uzak bir vakit sayılmaz yani. Yaklaşık 200-300 yıl önce. Dedi ki: "İğlem, anna, daha çok insanlar, Qawm ve Jelse terk ettiler. İnsanların birçokunda kalkarken kıyamı ve iki seccade arasındaki Culuusu maalesef terk ettiler. hele, hele namazda tamamınıne, tam böyle ağır başta olarak, kemiklerin, azaların böyle yerine oturduğu bir halde namaz kılmayı diyor hiç sorma. Fina asarat keşşriya el mensuha. Sanki diyor bu sünnetler. Hatta bu yani namazın rükünleri bunlar. Kesşeri el-mensuha nes olunmuş, hükmü iptal olunmuş ibadetler gibidir diyor, gibi hal o hale geldi. Hatta Yusufun ilâme tu yani düşünün bakın diyor ki hatta diyor avam namazını bu şekilde kılan kimseye min erbaa bir ve sum'a, riya ve sumat sum gösteriş.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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam rivayet ediyor ki İbn Abbas rivayet ediyor. Bir adam Nebi Aleyhisselatü Vesselama gelerek namazla ilgili soru sordu. Fakale lahu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki Aleyhisselatü Vesselam: "Eğer rükû ettin, kaffeyik alâ rukbetik." Rükû ettiğinde ellerini dizlerinin üzerine koy. "Hattâ tatma'in." Oradan hat itminan et. Azaların otursun. Bekle.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 Hatta bu hadis İmam Ahmet İbn Hanbel rivayet ediyor. Yine geçen haftaki dersimizde söylemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatı sıfatıyla alakalı, rükûsundaki şekliyle alakalı sahabeler ne diyor? Şayet o onun sırtına su dökülseydi, su ne vardı? Sırtında dururdu. Diyorlar. Yani dümlüz Bu hadisten de ne anlıyoruz arkadaşlar? Rükûda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 mışa ediyor, görüyoruz. Secde ile alakalı zikrettik arkadaşlar. İnsanların ee, insanların birçoğu alnını secdede yere ne yapmıyor? Bastırmıyor. Hatta Şeyh Saleh Al-Uthaymeen rahimallahu diyor ki bu yüzden diyor bu hadisten dolayı fe emkin al alnını yere iyice koy. Hadisi ve bu bu manada olan hadislerden dolayı böyle yumuşak yerde sünger gibi olan, yumuşak olan yorgan üzerinde diyor namaz kılmak Mekrohtur, kerihtir. Niye? Çünkü sen orada alnını ne yapamazsın? Yere böyle tam anlamıyla oturtamazsın, bastıramazsın, koyamazsın. Değil mi? Onun için diyor, secde edilecek yer biraz ne olması lazım? Yani sert derken özel bir böyle illa betondur, e, tahtadır değil. Yani normal halının üzerinde, seccadının üzerinde kıl. Ama özel böyle battaniye koyup, yorgan koyup süngeri koyup veya öyle bir yerde namaz kılma. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abbas ibn i Abdülmuttalib Radiyallahu anh Peygamberimizin amcası diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Umirtu en esçudu ala seb'i seb Yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum El cebhe Nedir bu yedi aza El cebhe Alın ve enf Burun Veli yedeyn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 olmadı. Secdesi olmadı namazı da batıl oldu. Allah muhafaza. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu secde namazın rükünlerinden olmazsa olmaz. E secdenin yapılması aramanın içinde aranan şartlardan bir tanesi de bu yedi azanın ne olması yere değmiş olması. ağızları burnunu değdirmiyor. Bu hatayı da çokça görüyorsun. Adam camiye gelmiş, namaz kılacak. Burnunu Hı. aldığınızı değdirmiş, burnunu yere değdirmiyor. Hakimde bir rivayet var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La salate limen lem yemesse enfuhu al ard Burnu yere değmeyenin namazı yoktur. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu namazını kötü kılan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 Böyle sanki beni böyle şey yaparcasına. Bundan sonra ben dedim sünnette böyle geçtiğini zikrettim dedim. Nibi Aleyhisselatü sünnetinde bu şekilde var. Sonra bana kendini tanıttı Şam'ın büyük alimlerinden. Mustafa Elkın, büyük ihtimal Mustafa Elkın ya da Bugay'dı ikisinden birisi. Yani Şam'da büyük alimlerden tanesi. Bu meseleyi konuştuk böyle istigrap etti yani şaşırdı. Halbuki Şafii mezhebi alimlerine de baktığınız zaman yani bunu yapanların sadece selefi selefi olduğunu, selefilerin böyle bir şey yaptığını ve bunun sanki böyle yanlışmış gibi algıladığını hissettim orada. O, onu anladım. Hatta meseleyle ilgili biraz konuştuk. Halbuki İmam-ı Nevevi o sünnetle alakalı diyor ki: <gülüyor> diyor Bu maksud min el-hadis enne yemaghil lis-sâcid en yudâ'a kaffey 'ala'l-arḍ ve Secde eden kişinin diyor avuçlarını yere koyup dirseklerini kaldırması. Çünkü bu da arkadaşlar bir hata. Özellikle Türk kadınları bunu bu şekilde namaz kılıyor. Şu dirsekler secdede ne yapıyor? Yere konuyor. Hata. Hı. Bunu aleyhissalatü vesselam neye benzetiyor secdede? insanın elini böyle yere koymasını? Av hayvanlarının yayılması. Yere oturması. Nasıl av hayvanı böyle bekler? Dirseklerini yere yapıştırır. Diyor ki İmam nevi ve refu mirfakihi anil ardı ve an cembeyhi ve iki tarafından diyor uzaklaştırır dirseklerini iki yan iki yanından rafan <gülüyor> baliğan öyle kaldırdı ki bu dirseğini secdede Mubala edercesine bi hayzu yadharu batnu ibtihi ta ki diyor koltuk altına var gözükürcesine ha ida lem yekun mesturan şayet mestur örtülü değilse orası ol diye Lüseydi Seher. Ve adab edebun ala alâ alestihbâbihi. Bu diyor namazdaki bu edeb, bu davranış bu davranışın müstehap olduğu konusunda ittifak vardır. İlimen ittifak etmiş. Fe lâv terakehu şayet bunu terk edecek olursa bir insan kâne <gülüyor> musiyen namazını kötü kılmış olur. O namazını kılamayan adamın konumuna düşmüş olur. مُرْتَكِبًا <murtakiben> لِلْنَّهْيِ <linnehyi> Ve yasağa düşmüş olur. Diyor ki İmam ve وَالنَّهْيُ لِلْتَنْزِيحِ Ancak diyor buradaki nehi tenzihdir Yani Aleyhisselatü nehi tenzih. Tahrim değil. وَسَلَاتُهُ صَحِيْحًا Namazı ise diyor, sahihtir. İmam-ı Nebevi'nin Müslim'e yapmış olduğu şerhinde bu sözünde ne yapabilirsiniz? Bu sözünü görebilirsiniz. Şimdi namazda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 hayvanlar tarafından yapıldığını ve onlara benzenilmemesi gerektiğini söylüyor. Mesela diyor ki namazda diyor Ebu Hureyye radıyallahu an, hadis, hasan bir hadis. Tergib ve terhib de şey galiba hasan diyor. Ebu Hureyye diyor üç şey diyor nehyetti halilim. Buna da bir tanesi de diyor namazda iltifat keltifat-i sa'leb tilkinin diyor Bakışlı gibi namazda bakmayı Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Yasakladı. Tilki nasıl bakar böyle kafa? Sağa sola bakar değil mi? Kafayı böyle çevirerek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor bunu yasakladı. ke kenakrati dik. Horozun diyor. gagalamasın gibi gagalamaktan da yasakladı. Namazını böyle. İkinci yasak bu. Üçüncü yasak. İk'a ke ik'a kelb. Köpeğin oturuşu gibi ik'a deniyor buna arkadaşlar. Buna da değineceğiz. Tecafiyi açıkladık deminden. Et tecafiy. Secdede tecafiy yapmak sünnet. Elleri, dirsekleri yani yerden kaldırarak dışa doğru açmak. Ve karnını insanın ne yapması? Ayaklarından uzak tutması. İk'a ne? Köpeğin oturuşu gibi ik'a yapmak. Dük ilim ehli. Birçok şekli var bunun. Bunlardan bir tanesi de insanın ayaklarını dikip, kıçını ne yapması Yere?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 Oturması. Evet. insanın kalçasını ayak topuklarının üzerine koyarak oturması. Buna da bazı ilim ehli İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan gelen eserden dolayı ne demiş? Sünnet demiş. Namaz, içinde Namaz içinden bahsediyoruz. Namaz dışında bahsetmiyoruz. Normal oturuşta da yapılabilir yani.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 اِذَا نَحْنُ قُمْنَا فِي الصَّلَاتِ فَاِنَّنَا نُهِيْنَا عَنِ الْإِتْيَانِ فِيهَا بِسِتَّتٍ Namaza kalktığımız zaman şu altı şeyi yapma konusunda diyor bizim hakkımızda bize yasak gelmiştir. بُرُوكُ بَعِيرٍ بُرُوكِ بَعِيرٍ Devenin çöktüğü gibi çökmek. Bu ihtilaf oluyor mesela. Önce ellerle mi çökülecek yoksa dizlerle mi çökülecek? Sadece olan görüşe göre sünnet olan insanın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 ve salebin, tilkinin bakışı. Ve nakri gurabin fi sucudil farizati. Ve karganın gagalaması. Ve ik'a'i kelbin ve köpeğin oturuşu. Ev kebasti zira'ihi. Yahut dirsekleri yere koymak. Köpeğin dirseklerini yere koyması. Ve eznâ bi haylin inde fi'l-i olarak da selamlamada ellerin sallanması. Yani Aleyhisselatü vesselam diyor ya. Ne oluyor da sizi görüyorum ellerinizi hırçın, azgın İpini koparmış atlar gibi atların kuyruğu gibi sallıyorsunuz. Sahabe böyle diyordu. Çünkü sahabe ilk dönemde namazda birçok şey serbest. Oradan gelen bir rahatlık var. Konuşma serbest, selamlama serbest. Ette hayatta okurken eller sallanıyor, selam veriyorlar. İşte bu 7 hareket, bu 6 hareket eve oturuşu, tilkinin bakışı, gorap, karganın bir rivayette şeyin horozun gagalaması. Köpeğin oturuşu, dirseklerini, köpeğin ellerini, ön ayaklarını yara yayması, bir rivayette o hayvanların iftiraşı yayılması ve at kuyruğu gibi ellerin sallanması. Yani. Azam ben görüyorum hala adam et taşıyak dokurken böyle ellerini, ayaklarını böyle ellerini böyle şey yapıyor, oynatıyor oy böyle. Görüyor musunuz öyle? Efendiler var, değil mi? İki elini şöyle. Dizim üzerinde böyle yapıyor. Bakın, Aleyhisselatü Vesselam kaç bin yıl önce konuşmuştu. Evet. Aleyhisselatü Vesselan diyor ya, mesela, iğtediru fi sujud, iğtediru fi sujud, hadis buharide. La yabsut aha dokum zira ihi saat al Sizden birisi secdede diyor, dirseklerini köpeğin yaydığı gibi ne yapmasın yere yaymasın. Bugün maalesef kadınlarımızın çoğu namazda Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nehyini çiğniyorlar. Yani sağını işliyorlar. Hadis çok açık Buhari'de. İnsanlar şu bu hariyi böyle eskiden okurlarmış en azından camilerde hatmederlermiş ki bereket için içindekini anlamadan camide Buhari okunsun diye. Böyle biraz okusalardı, biraz görselerdi, biraz duysalardı da şu Buhari ile biraz böyle haşaneşir neşir olsalardı Şöyle mesnevileri okuyacaklarına, Fususul hekemleri okuyacaklarına, Futuhat el-Mekkiyi okuyacaklarına, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın efendisinin sözlerini, incilerini, şöyle kendi aralarında böyle okuyup duysalardı, kulaklarının paslarını çinyeselerdi, sanıyorum ki bu toplumda bu bu sünnetler, bu yasaklar ne yapılmazdı, bu kadar çok çiğnelmezdi. Ama insanlar işin felsefesine gitmiş. İnsanlar işin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 Niye? Eğer insanlar dinlerini Bukhari'den öğrenmezlerse, Müslüm'den öğrenmezlerse olacağı bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Başka bir husus arkadaşlar. Secde ile alakalı. Secde azalarının, 7 tane secde azasının e, secde halinde çıplak olması şartı yok. Yani bir insan ellerinde eldivenle de ne yapabilir?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 Çorak bu şekilde ne yapabilir Namaz kılınabilir. Çünkü yine hadis buharide Enes radiyallahu <gülüyor> anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fî şiddetil har Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sıcak günlerde namaz kılardık diyor. Ve <gülüyor> idâ lem yestati' ahaduna en yuvekkine ard bizlerden birisi namaz kılarken alnını böyle yere iyice koyamadığı takdirde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 Sahabeler diyor ki Enes radıyallahan bu sıcakta ki o zamanlar toprak, çakıl klima yok, pervane yok, soğuk sular yok. Ve namazlar o kadar uzun ki sürüyor ki yani bizim namazlarımız yanında subhanallah. Diyor ki bizlerden birisi alnını yere koyamadığı zaman basata sevbuo elbisesini yere yayardı, Elbisesi, bol elbisesi, elbisesinin bir tarafını yere koyardı.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 Diyor ki, e, rivayette, ''Ade Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, raculen min ashabihi maridan.'' Abdullah İbni Ömer diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ashabından diyor bir hasta sahabeyi ziyaret etti. Ve Aleyhisselatü Vesselam, hasta ziyaretinde bulunuyor. Ve diyor, ben peygamberle beraberdim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. ''Fedekhal aleyhi ve huve yusalli ala uud.'' Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Hastanın yanına girdiğinde bakıyor ki bir tahtanın üzerinde adam namaz kılıyor. Sava da cebhatahu zaman bu adam ne yapıyor? Ona bir tahta vermişler. Alnını o tahtaya koyuyor yani secdesini o tahta üzerine yapıyor. Fa'uma ileyhi fa turih al-ud. o tahtaya işaret ediyor ve o tahta atılıyor, atılıyor. O akaza bisaden, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eğer hasta sahibi alıyor. Diyor ki vesselam, ''Daha anka'' Bu yastığı da bırak. ''En istata'te entesçüde alel ard'' Yere secde edebiliyorsan secde et. ''Ve illâ fe evmi Ya da edemiyorsan ne yap? İma ederek, gözünle, başınla. Bir şeye böyle illa alnını koyma şartı. Yok, gerek yok ya. Yani. ''Ve ceal sucudaki'' açıklıyor aleyhissalatü vesselam.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 İnkar etmişler. Böyle bir şeyin yapılmasını uygun görmemişler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri sünnet üzerine. Gelelim sehif secdesine arkadaşlar. Sehif secdesinde yapılan hata. Biliyorsunuz sehif secdesi arkadaşlar hükmü vacip. Sehif secdesinin hükmü vacip. Bunu daha önceki derslerimizden almıştık. Şu anda bununla ilgili çok büyük tafsile girmeyeceğim ben. Sadece burada Şeyhul İslâm İbn-i Teymiye'nin Rahimahullah'ın ee, sözünü nakledeceğim size. Tafsil isteyen arkadaşlar Sanırım o kayıtlar var. Ee, Emrah Hoca da seyir ile alakalı bir 4-5 ders yapmıştı 2 sene önce. Oraya dönebilir ile alakalı. Öncelikle şöyle diyoruz ki arkadaşlar seyir secdesinin hükmü nedir? Vaciptir. Vaciptir. Bir vacibin terkinde ne yapılır? Sehven. Eğer terk edilirse vacip. Ee, batılı olmaz. Niye batılı olsun? Namaz neyle cebrederiz? Neyle düzeltiriz? Seyir secdesiyle düzeltiriz. Eğer bir rukun terk edildiyse namazda o rukun yerine getirilmeden yapılmadan o namaz olmaz. Yani rükunlerin unutulduğu takdirde, rükunlerin terk edildiği takdirde onu seyir secdesiyle tamir etmemiz, düzeltmemiz mümkün değil. Mesela üçüncü rekat, dördüncü rekattasının üçüncü rekatta rükû yapmadığına aklına geldi. O üçüncü rekat iptal. O dördüncü rekatını üçüncü rekat olarak kabul edeceksin. Ama rükûya giderken Allahu Ekber demeyi unuttun. İntikal tekbirlerinin hükmü neydi? Farz. Vacip, farzdı. Yani bunu seyir secdesiyle ne yapabilirsin? Tamir hmm. edebilirsin. Anlaşıldı mı kısaca?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 selamdan sonra oluyor. Bugün birçok insanın yaptığı gibi seyif secdesini yaptıktan sonra, sağ selam verdikten sonra tekrar kalkıp tahiyatu ve teşehvudu yapmaya gerek yok. Bununla ilgili rivayet var mı? Var Ebu Davud'da. Ancak rivayet zayıf. Senedinde Eş'at Eş'at İbn-i Abdülmelik var. Eş'at İbn-i Abdülmelik Ebu Davud'daki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın teşahüdünü anlatırken, teşahüd yaptı, sonra namazını unuttu, Sev seycesi yaptı, sonra teşahüd yaptı diyor rivayette. Sonra teşahüd yaptı lafzı, ile Eş'as İbnu Abdülmelik teferrüt etmiş, bunun bu lafzı hadis alimler tarafından şaz olarak kabul ediyor. İbn-i diyor ki, Lâ ahsabu teşehhüd fi sucûd secdesinde teşehhüd yapılacağına dair bir şeyin sabit olduğunu bilmiyorum diyor. Beyhaki diyor ki: "Ahta'a eş'as fîmâ ravâhu." Eş'as bu Ebu Davud'daki rivayetinde ne yaptı diyor? Hata etti. Hafız İbn Hacer diyor ki: "Ziyâdetu <gülüyor> eş'as fi ziyâdetu eş'as şâzze." Eş'as Abdül Abdülmelik'in bun ziyadesi ne o ziyade arkadaşlar ne ziyadesi teşehhüd şey. yapma selamdan sonra sevden sonra sev secdesinden sonra bir daha ettehayatü okuma ziyadesi nedir diyor ha Hafız-ı Ibn Hacer şazdır. şazdır diyor şazdır. şaz ne demek şaz arkadaşlar sıka bir ravinin kendisinden daha sıka olan yahut sayıca kendisinden çok olan ravilere muhalefet ederek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 hemen hemen şaza yakın. Ama farklılık nerede? Muhalefet eden ravi sıka değil. Ney? Zayıf. Güvene. Zayıf ravi eğer muhalefet ederse bunun rivayetine ne deniyor? Çünkü bunlar hepsi zayıf hadisin kısımları arkadaşlar. Hadis ilminin incelikleri. İmamım. Evet. Şimdi Seyyus Hicdesi ile alakalı İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki bütün hadisleri topladığımız zaman diyor. Çünkü nebi aleyhissalatu vesselam'ın başından kendi başından geçen, namazda yani kıldırmış olduğu namazda geçen bazı şeyler var. Unut, unutulan, yapılmayan, terk edilen bazı vacipler var. Fazla namazı, fazla kılmalar var. 4 rekatlık namazı 5 kılmış. 2 rekat teşehhütte ikinci rekat ilk rekat ilk 2. rekat. Yani ilk teşahud, ikinci rekat oturması gerekirken oturmamış.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 O zaman tekbirin terkinde de unutulduğu takdirde de yani seyir ne zaman yapıyoruz? Selamdan önce yapıyoruz. Şimdi gelelim tafsile arkadaşlar. Diyor ki İbn-i Teymiye Mecmu'ul fetavada 23. cilt 24. sayfada El-Farqü beynel ziyadeti ve naks ve beynel şekkimi al-tiharri ve şekkimi al-bakai al-el-iqil tane husus zikrediyor bize arkadaşlar seyir seccisinde. Bunlara dikkat edin. Haftaya soracağım. Çok önemli şifreler bunlar, seyir seyircisiyle alakalı. Bir, eksiklikten Bu bir, eksiklik. İki, ziyade, fazlalık. Eksikliğin sureti ilk teşehüdün, yani ilk ettehiyyatünün okunmasının unutulması gibi. Namazda bir eksiklik oldu mu? Oldu. Ziyade 4 dekatlık namazı kalktın. Kaç cekat kıldın? 40. 5 cekat kıldın. Eksiklik 1. Ziyade 2. Eşek ma'te harri. Şüphe ediyorsun. Bir şeyi yaptın mı, yapmadın mı? Ama taharri sonucu böyle düşündüğün zaman karinelerle diyorsun ki evet yaptım. Mesela diyorsun Namazdasın. Ya diyorsun, ben ilk teşehrüdi yaptım mı, yapmadım mı? İlk teşehrüdi yaptım, ya Şekke düşün. Karığneler diyorsun ki, hani böyle bileğim ağrıyordu, o ağrıyı hissettim sanki diyorsun. Veya parmağımı kaldırdım gibi hissediyorum. Yani öyle yaptığımı ya Karinelerle taharri sonucu bir yere diyorsun Bu da üçüncü şekli. Dördüncüsü, Şek. Şüphe var ama içinden çıkamıyorsun. Dört mü kıldım, üç mü kıldım? İçinden çıkamadın. Düşün düşün, karığne yok, bir şey yok. Burada yakin olana dönüyorsun. Nedir o yakin olan? Dört mü kıldım, üç mü kıldım? Üç. üç. Çünkü kesin üç kılmışsın yani. Üç kıldığında şüphe etmiyorsun. Şüphe şey ne? Dört, dört. dört. Bu da dördüncü suret. Kopmayın arkadaşlar. Bir. Söyleyin. Eksiklik, Eksiklik olursa. İki. Ziyade. Ziyade. Üç. Şüphe. Şüphe. Nasıl bir şüphe? Yani Karine ile sonuca varacağın, içinden çıkacağın bir şüphe. Taharri. Dördüncüsü? İzine, işinden çıkamadığın ve bundan dolayı da yakın olana geri döndün. En yakın olana, yakın olana geri döndün. husus. dört tane. Dört tane demek ki namazda başımıza gelebilecek dört tane ne var? Hal, hal var. Sev secesiyle alakalı. Dört hal. Diyor ki şeyi kılıse mütevimiye. Hadi ihdar rivayet an ahmet İşte bu tafsil İmam Ahmed'in diyor kendisinden rivayet olunan görüşlerden bir tanesi de budur. وَقَوْلِ مَٰلِكِنْ قَرِبٌ مِنْهُ Malik'in sözü de buna yakındır diyor. Yani. وَلَيْسَ مِثْلَوْا Ama bunun gibi değildir. Nedir o? فَمَنْ تَرَكَتْ تَشَهُدَ الْاوَّلِ Örnek veriyor şimdi. فَمَنْ تَرَكَتْ تَشَهُدَ الْاوَّلِ Şimdi aldığımız kayda göre soruyorum size. Bir insan ilk teşehüdü unutursa ve namazda bunu hatırlarsa üçüncü rekette, dördüncü rekette hatırlarsa ne zaman seyir seyircisi yapar yani Oğlu? Selamdan önce niye namazda ne var? Eksiklik, Eksiklik var. Yok şeyhülislam. Men tarakat teşehhüd el selam. Selamdan önce ne var? Teşehhüd yapar. Ve men zade diyor ki Kasım şeyhülislam kim de diyor fazla bir şey yaparsa ne zaman secded yapar? Herhalde. Diyor ki şeyhülislam secded ba'des selam. Ve izâ Şüphe düştü. Şekke düştü. Fe Taharri etti. Bir yere meyletti. Bir şey var. Yani, secede ba'de selam. Selamdan sonra yapar. İçinden çıktı. Ve idâ şekke şayet şekke düşer. Fe benâ alel yakin. içinden çıkamaz. Yakin olana dönerse. Secede kables selam. Ne yapar? Selamdan önce sehif secdesi yapar. Görüyor musunuz tafsili arkadaşlar? Bütün hadisler ya bu tafsil. Ama rivayetler bu şekilde geldiği için sonuçta bir eksiklik oluyor. Yakine dönüyor. Sünnette de, de bu şekilde geldiği için, eksik için bir bakıma eksik yani. Nereden bakarsan ona göre yani. Bir taraftan tam gibi gözüküyor. Bir taraftan da eksik gibi gözüküyor. Ki sünnete baktığın zaman da bu şekilde bütün delilleri ne yapıyor? Topluyor. Ve böylece bütün deliller toplanmış oluyor. Sev secdesinin de ahkamını bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ama Birçok insanın yaptığı gibi. Hı. Ne yapmıyoruz? Doktor, önce... önce, önce he, he. Evet. Haftaya soracağız bakalım bunları inşallah. Evet. Ee, bununla yetinelim arkadaşlar. Tabii seyir seyirciler arkadaşlar onu zikredeyim. Ondan sonra ondan sonra derse son noktayı verelim. Bazı fıkıh kitaplarında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 Siz artık bunu ilim okuyorsunuz. İfadeleri ilmi kullanmak lazım. İlk teşehhütte ilk ettehiyyatüde otururken ettehiyyatüden sonra sallibarik okunduğu zaman birçok insana gidin sorun. Hatta hocalara, müftülere sorun. Ne diyorlar? Seyir seyircisi gerekiyor. Niye seyir seyircisi gerekiyor? Çünkü sen namazana yaptın. Fazla yaptın. E, sünnette var. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine bakıyorsun. E, bunu söyleyen mezhepler de var. İlk teşehhütte salavatı İbrahimiye'yi müstahap Son teşehhüdte salavat-ı İbrahimey'i ne görüyor? Hammeli mezhebine göre bazı ilim ehline göre Fars. Yani yani bu da çok gariptir. Muhammed bin Abdülvahhab'ın görüşü de budur. Bugün Vahhabi diye nitelenen ve sünneti sevmediklerini Sünnet sevmemekle suçlanan birçok ilim ehli, Salih Fevzan gibi, Şeyh Abduraziz Binbaz gibi Şek nasur-i gibi rahimahumullah. Bu hayatta olanları da Allah muhafaza eylesin. Aynen. Bu alimlere bakın diyorlar ki ettehiyyatü yani son teşehhütte salli barik okumazsa bir kimse, bilerek terk ederse namazı ne olur? Batılı. Batıl olur. Çünkü neyi terk <gülüyor> etmiştir bu kişi? Farzı. Yani bu adamlara diyor ki bazıları Allah'tan korkmadan bu insanlar peygamberini ne yapmıyorlar? Sevmiyorlar. Sünnetini Yapma. tatbik etmiyorlar. Bunlar Sünneti inkar ediyor. Ya bu, bu insanlar namazda, son taşahüdte, salavat İbrahimiye'yi okumayanın bilerek terk edenin yani sonra terk edenin fazla olarak namazının bahtul olduğunu söylüyor. Çünkü farzın bilerek terk edilmesi namazı bozar. Biz de geliyorsun ki Sünnetten uzak mesnevilerle, futuhatla büyümüş adamlara diyorlar ki eğer diyor ette hayattan sonra saliha barak okursan. Sehif gerek. Yahut üç ve dördüncü rekatlarda üç ve dördüncü rekatta farzlamazda Fatiha'dan sonra Zamm-ı sure okursan ne gerek? Sehif seyircisi gerek. Hayır. Nebi Aleyhisselatü'nün sünnette varit olduğu şekilde bazen ahyanen üç ve dördüncü rekatlarda da ne yaparmış? Sure okurmuş. Anlıyor musun?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 Hadisinin sözünün delil olarak zikredilmediği bir fıkıh kitabında. Diyorsun ki bak demiş ki falanca alim böyle demiş. Bu çok da bir husus arkadaşlar. Diyor ki hatta... Bazı... Hanefi alimlerden... Hadisle böyle meşgul olmuş, hadisi bilen alimlerden bazıları... Bu zikrettiğim hususlarla alakalı mesela... Ebu Hasanat el-Leknani diyor ki, fi't ta'liq el-Mumdit ala Muwatta Muhammed adlı eserinde diyor ki 102. sayfada ve aghraba ba'd ushabina. Bizim mezhebin diyor bazı alimleri diyor şu hususta diyor çok garip söz söylemişler. Yani sözleri ne gariptir? Nedir o? Haythu aujibu sujud es-sehvi biqiraati suratin fil ohrayn. Son iki rekatta Fatihadan sonra bir sure okunduğu takdirde seyh secdesinin vacip olduğunu söyleyerek çok garip alışına gelmemiş bir söz söylemişler diyor. Bu da hanefi alim ama Rabbanî taassup sahibi değil. وقد ردّه شرّاه İbrahim el الحَلَبِي. İbrahim Halabi de diyor böyle. demiştir. Emir الأمير حَجْ فَغَيْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الرَّدْ. Bu diyor Saydım hanefi alimleri de diyor. Onu diyor en güzel bir şekilde reddetmişler. Wala şakka fi en men kâle bizâlike lem yebluğul hadis. Tabii edebi de kaybetmemek lazım. Yani, bu alam da haddini bilmemiş. Kitabına bunu yazmış. Hadi oradan. Böyle ilim ehli hakkında da böyle konuşulmaz. Bazı çevrelerde böyle konuşulduğunu duyuyoruz. Bak neredeymiş İmam-ı Meknevi rahimehullah. Wala <gülüyor> şakka fi en men kâle bizâlike lem yebluğul hadis. Bunu söyleyen kimseye umulur ki diyor. Ne olmamıştır? Hadis ulaşmamıştır. Ve lev belâgâhu ulaşmış olsaydı bu hadisler lem yetefevveh bihi. Bu sözünü söylemezdi. niyet? Yani alimlerin eti lim diyor ya. Zehirlidir. Gıybetini yapmak. İmam Ebu Hanife'nin hakkında ileri geri konuşmak. İmam-ı hakkında, i̇mam Malik'in hakkında, özellikle İmam-ı e hakkında, Ehli i Sünnet'in, Selef-i Salih'in, Mecebu değil arkadaşlar. Umur ki hadis ulaşmamıştır. Ola ki, hadis zayıf yollarla ulaşmıştır. Yahut nesk olduğunu zannetmiştir gibi, İmam İbn-i Teymi'ye Rahimahullah'ın, Ref'ül Melam, Anne i̇mmet kitabında da zikrettiği gibi, bu şekilde onlara neler ararız, mazeretler ararız. Bizim belirgin özelliklerimizden bir tanesi de budur. Evet, burada kalalım.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 aldığımız yerden devam ederiz Subhanakallahumma bihamdik la